Kafirun suresi Mekke'de nazil olmuş olup 6 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki: Ey kafirler ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz. Ben sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz. O halde sizin dininiz size ''Benim dinim bana.''